Türkçe peri masalları Unutma beni, ebeveynre Evvel zaman içinde, İdenya bahçelerinde İva adında bir peri kraliçesi yaşarmış. Narsisa adında bir de kızı varmış. Narsisa çok güzel bir kızmış. Yeşil gözleri ve kızıl saçlarıyla güzelliği çok gurur duyduğu bir şeymiş. Narsisa diğer perilerle beraber zamanının çoğunu bahçede geçirirmiş. Bu muhteşem bahçenin ortasında küçük bir göl varmış. Suyun üstü onları taşıyabilecek kadar geniş sunilifer çiçekleriyle kaplıymış. Niliferlerin üzerine oturan periler yansımalarına hayranlıkla bakıp şarkılar söylermiş. Kırmızı balık gölde yaşayan kırmızı balık en güzel ödülünü alan kişi kim olacak? ve suyun üzerinde birer birer kırmızı balıkların başları belirirmiş ve şu şarkıyı söylerlermiş. Mavi gökyüzü altındaki güzel periler, kızıl saçlı ve yeşil gözlüler, Narsisa'yla ödüllendirilirler. Narsisa her gün gölde oturup saçını tararken şarkılarının ve sözlerinin orman boyunca yankılanmasına bayılıyormuş. Ormandaki diğer periler, ruhlar, Kuşlar ve hayvanlar onun güzelliğinden büyülenirlermiş. Ve zaman içinde bu onu çok kibirli ve kendini beğenmiş biri yapmış. Bir gün Narsisa her zamanki gibi göle giderken, kraliçe Iva saray bahçesinde oturuyormuş. Adı unutma beni olan küçük çiçeklere bakıyormuş. Mavi geniş taç yapraklarıyla o kadar güzellermiş ki ve kraliçe şöyle demiş. Aaa! Ah. Tüm perilerin anası. Keşke mavi gözlü bir kızım daha olsaydı. Bu çiçekler kadar tatlı olur ve beni mutlu ederdi. Bir an sonra küçük güzel bir kelebek odasına süzülmüş. Ve bir ışık patlamasıyla mavi parmak gözlü ve sarı saçlı bir bebek yatakta belirmiş. <Gülüyor> ''Aa şuna bakın, perilerin anası dileğimi yerine getirdi. Sen ne şirin bir bebeksin böyle. Çok güzel mavi gözlerin var. Sana unutma beni adını veriyorum. Tıpkı o güzel mavi taç yapraklı çiçek gibi.'' Ve ismini bu şekilde almış. Küçük unutma beni, büyümüş ve alçak gönüllü ve tatlı bir peri olmuş. Ablasının aksine annesiyle zaman geçirip onunla ilgilenmeyi seviyormuş. Ayrıca ablasını da çok seviyormuş ama Narsisa onun için aynı şeyleri hissetmiyormuş. Narsisa, unutma beninin evden çıkmamasını sağlıyor. Böylece insanlar onun gerçek güzelliğini göremiyorlarmış. İden Sarayı'ndan asla ayrılma. Dışarıda bulunan kötü büyülerin hiçbirini bilmiyorsun. Unutma beni hep itaatkarmış ve ablasının ona her söylediğini yaparmış. Ve annesi Narsisa'nın yalan söylemesini engellememiş. Tıpkı ablası gibi o da güzel görünüşü yüzünden takıntılıymış. Bir gün unutma beni bahçede oynarken etrafta uçuşan güzel bir kelebek gözüne takılmış. Ah ne kadar güzel! Bu şimdiye kadar gördüğüm en güzel kelebek. Kelebek gökyüzü kadar maviymiş. Ve üzerinde altın renginde benekler varmış. Daha yakından bakmak için kelebeğin peşinden gitmeye başlamış. Unutma beni, güzelliğinden büyülenmiş şekilde kelebeği takip etmiş, farkında değilmiş ama... Kelebek, İdenya'nın kapılarından çıkmış ve ormana doğru yönelmiş. Göle ulaşana dek kelebeği takip etmiş. Ah, neredeyse yakaladım ve sana dokundum. Gitti bu. O etrafına bakınırken kırmızı balıklar yavaşça sudan çıkmışlar. Etrafında daire olup hep bir ağızdan şunu söylemişler. Ormandaki, bana beni. Bana beni. Biri, birim Biri, birim Ormandaki herkes güzelliğinden büyülenip etrafını sarmış. Etrafındaki canlılardan ve olan bitenden şaşkına dönen Unutma Beni, annesinin endişelenebileceğini hatırlamış ve gölden koşarak uzaklaşmış. Ah, annem! Zavallı Unutma Beni, ormanda hızla koşarken bir deliğe düşmüş. Ah, ah, ah! Dibi olmayan bir tünele düşerken yardım için bağırmış ve sonunda kendinden geçmiş. Uyandığında kendini tuhaf şekillerde ve boyutlarda, ağaçlar ve çiçeklerle dolu bir bahçede bulup şaşırmış. Nerede? Neredeyim ben? Burası çok ama çok tuhaf. Unutma beni, camdan muhteşem bir saraya gelene dek ormanda dolaşmaya devam etmiş. Burada yürüyen bir cadı görmüş. Ah bayan! Bakar mısınız ben, ben, benim adım, benim adım unutma beni. Derin bir tünele düştüm ve buraya geldim. Evime dönmek istiyorum. Lütfen bana yardım edebilir misin? Yardım etmek mi? Hmm, hayır. Sana neden yardım edecekmişim? Bana hiçbir faydan yok. Ah, size çok faydam olabilir. Dikiş diker, yemek ve temizlik yaparım. Ne isterseniz yeter ki beni evime geri gönderin lütfen. Kötü cadı hizmetkârı olma teklifini çekici bulmuş. Hmm, pekala. Bir süre bana hizmet edeceksin. Seni çağırdığım zaman geleceksin ta ki hizmetine ihtiyaç duymayana kadar. O zaman evine dönmeni sağlarım. Peki, bence böylesi uygun. Ama kesinlikle bir şartım daha var. Hazır buradayken gündüzleri yarasa şekline bürüneceksin. Oğlumun etrafında güzel bir yaratık istemiyorum. Çünkü ona aşık olup beni terk etmesinden korkuyorum. Uykuya daldığında tekrar kendi şekline bürünebilirsin. Biraz da çaresizlikten cadının şartını kabul etmiş. Cadı ona bir büyü yapmış ve biraz sonra mavi gözlü bir yarasaya dönüşmüş. Şimdi git ve yatakları hazırla. Oğlum birazdan gece uykusuna yatar. Unutma beni, başını sallamış ve koridor boyunca uçarken uzaktan o anedek karşılaştığı en yakışıklı prensi görmüş. Masada tek başına yemek yiyormuş. Unutma beni durup şaşkın bir şekilde ona bakmış. O benim oğlum Prens Felix. Ah Sen nereden çıktın? Ben cadıyım unuttun mu? Şimdi git yataklar kendilerini yapamıyor değil mi? E, peki bayan. O yatak odalarına doğru giderken Prensin annesiyle konuşmasına kulak misafiri olmuş. Anne yarın dışarı çıkabilir miyim? Dünyayı keşfetmeyi çok istiyorum. Hayır oğlum, daha önce de söylediğim gibi. Seni kaybetmeye dayanamam. Dışarı çıkarsan beni terk edeceğinden çok korkuyorum. Sonraki birkaç gün cadıya hizmet etmiş ve diğer yarasalarla beraber dinlenmiş. Yalnızca prensin durumunu düşünmüş. Ve bu onu çok üzmüş. Onu kurtarmayı dilemiş. Tam o sırada hemen yanındaki yarasa şöyle demiş. Merhaba, benim adım Feng ve düşüncelerini okuyabiliyorum. Ha? Biliyor musun, seni odasına, onu görebileceğin bir yere çıkarabilirim. Ah, Bu harika olurdu. Tek istediğim ona unutma beni çiçeğinden bir çelenk bırakmak. Öyleyse bu gece buluşalım ve seni oraya götüreyim. Böylece gecenin ilerleyen saatlerinde bahçede fenkle buluşmuş, prensin yatak odasına uçmuşlar ve onu uyurken görmüşler. Unutma beni, çelengini yanına bırakmış ve ona sevgiyle bakmış. Ve bundan sonra sessizce odadan çıkıp gitmişler. Ooo, sen ona aşık oldun değil mi? Ah, sus lütfen. Ertesi sabah erkenden kalkan Felix... ...o gece gördüğü rüyanın canlı hatırasıyla uyanmış. Ah, işte bu tuhaftı. Ha? Yoksa bu rüya değil miydi? O gerçekten bir melek olmalı. Bana bu çenengi veren mavi gözlü meleği... ...hemen bulsam iyi olacak. Mavi gözlü meleği bulmaya kararlı olan Prens Felix... ...kristal kapılardan atıyla çıkmış... ...ve hayatında ilk kez ormana gitmiş. Annemin sarayının yakınlarında olmayacağını biliyorum. O yüzden onu daha uzakta aramam gerekiyor. Felix, rüyasındaki mavi gözlü periyi bulmak için ormanlardan, ovalardan ve köprülerden geçmiş. Ve sonunda ona mavi gözlerini hatırlatan unutma beni çiçeklerinin bulunduğu bir yerde durmuş. İşte tam o sırada Milüfer'in üzerinde oturan Narsisa, üzgün ve incinmiş şekilde şöyle demiş... Söyle, perilerin en güzeli kim? Narsisa güzel olsa dahi, ondan daha güzel uzaktaki unutma beni. Sahiden mi? Peki unutma beni şimdi nerede? Aslında senin çok yakınında. Hoş geldin unutma beni, diyarın en güzel perisi. Prens Felix etrafına bakınmış ve Narsisa'ya doğru uçan mavi gözlü yarasayı görmüş. Prensin saraydan ayrıldığını görünce yol boyu onu takip etmiş. Aha, abla benim! Yarasaya dönüştürüldüm. Büyüyü bozmama lütfen yardım et. Kardeşini kıskanan Narsisa onu yarasa şeklinde görünce rahatlamış. Çünkü bu diyarın en güzel perisi olmak istiyormuş. Peki sana neden yardım edeyim? Git başımdan. Abla, ama lütfen. Bunu söyler söylemez Nilüfer'in çiçeğine takılmış ve suya düşmüş. Hey, sen iyi misin? Ve sihirli dokunuşu sayesinde unutma beni büyüden kurtulmuş ve gerçek şekline bürünmüş. Bu rüyasındaki mavi gözlü periymiş. Unutma beni her şeyi Felix'e anlatmış. Annesinin bunca zaman ne yaptığını öğrenen prens... Çok şaşırmış. Bunu nasıl yapabilir? İşte buna inanamıyorum. Bu yüzden onu asla bağışlamayacağım. Ne hissettiğini biliyorum. Ama gerçekten mutlu olmak istiyorsan onu mutlaka affetmeli ve önüne bakmalısın. Ve biliyorum abla, yüreğinin derinliklerinde beni seviyorsun. Bunu biliyorum. Çünkü en güzel ve en merhametli ablaya sahibim ben. Ah, Bağışla beni kardeşim. Kendimi o kadar beğeniyordum ki seni hiç düşünmedim bile. Ve böylece iki kız kardeş nihayet barışmış. Felix de annesiyle konuşmuş. O da davranışlarından utanmış ve oğlundan özür dilemiş. Hiç merak etme anne. Seni her zaman seveceğim. Prens Felix ve unutma beni birbirlerine olan sevgilerini açıklamışlar ve kısa süre sonra büyük bir düğün yapılmış. Ve Narcisa'ya gelince, alçakgönüllü ve iyi bir kız olmuş ve kraliçe Iva iki kızıyla da çok gurur duymuş. Hey, yani artık nasıl olması gerektiğini biliyorsunuz. Görünüşünüzü o kadar beğenmeyin. Alçakgönüllü ve merhametli olmak her zaman iyidir. Doğrudan ayrılmayın ve yalan söylemeyin. <Gülüyor>